16. Özellik Berâe Tevbe Suresi ve Putperest Varlığının Sona Erişi Resulullah Aleyhisselam Tebük Seferinden döndükten sonra tüm Arap kabileleri İslam Devleti'ne olan bağlılıklarını beyan etmek için Medine'ye gelmeye başlamışlardı. Yeni hac mevsimi de gelmişti. Resulullah Aleyhisselam Ramazan ayının geri kalan kısmını Şevval ve Zilkade'yi Medine'de geçirdikten sonra Hicret'in 9. yılında Müslümanlara hac farizalarını yerine getirmelerinde önderlik yapması için Hazreti Ebubekir'i hac emiri olarak tayin edip hacca gönderdi. Ebubekir ve mahiyetindeki Müslümanlar hac farizasını eda etmek üzere yola çıktılar. O sırada müşrikler de hala kendi adetleri üzerine hac yapmaya devam ediyorlardı. İbn İshak diyor ki: Hekim İbni Hekim İbni Ubad İbni Hanif'in Ebi Cafer Muhammed İbn Ali'den rivayetle bana anlattıklarına göre Resulullah Aleyhisselam'a Berae Suresi nazil olduğunda Ebu Bekir radıyallahu anh Müslümanlarla birlikte hac farizasını eda etmek üzere Mekke'ye gidiyordu. resul Ekrem'e bu sureyi insanlara tebliğ etmesi için Ebu Bekir'e gönderseniz diye teklifte bulunuldu. resul Ekrem ''Bunu benim adıma ancak ehl Beytim'den bir kişi eda edebilir.'' buyurdu. Sonra Ali İbni Ebi Talip radıyallahu anh'i yanına çağırarak, Berae suresinin başlarındaki bu ayetleri, haccına kurban kesme gününde Mina'da toplandıklarında insanlara duyur. Kafir olanların cennete giremeyeceğini, bu yıldan sonra hiçbir müşrikin hac yapamayacağını ve Kabe'nin çıplak olarak tavaf edilemeyeceğini ''Rasulullah'la aralarında antlaşma olanların antlaşmalarının, antlaşma müddetinin bitimine kadar geçerli olacağını onlara tebliğ et.'' buyurdu. Ali radıyallahu anh, Resulullah aleyhisselamın devesine binerek yola çıktı ve yolda Ebu Bekir radıyallahu anh'e yetişti. Ebu Bekir, Ali'yi görünce, ''Emir mi yoksa memur mu olarak geldin?'' diye sordu. Ali radıyallahu anh, ''Memur olarak geldim.'' dedi. Sonra beraberce Mekke'ye ulaştılar. Hz. Ebu Bekir Müslümanlara hac farizalarını eda etmede önderlik ediyor ve onlara hac menasikini öğretiyordu. O senede diğer Araplar hala eski cahiliye adetleri üzerine hac yapmaya devam ediyorlardı. Hacılar kurban kesim gününde Mina'da toplandıklarında Hz. Ali ayağa kalkıp Resulullah Aleyhisselam'ın emrettiği vecih üzere İnsanlara duyuru yaparak ''Ey insanlar! Biliniz ki kafir olan hiçbir kimse cennete giremeyecektir. Bu yıldan sonra hiçbir müşrik hac yapamayacak ve Kabe çıplak olarak tavaf edilmeyecektir. Resulullah'la aralarında antlaşma olanların antlaşmaları antlaşma müddetinin bitimine kadar geçerlidir.'' dedi. Sonra duyuru yaptığı günden itibaren insanlara dört ay müddet verdi. Bu dört ay içerisinde herkes yurduna ve kabilesine dönebilecek, müşriklerle hiçbir antlaşma yapılamayacak ve kendilerine zımmi hakları da tanınmayacak, ancak önceden Resulullah'la antlaşma yapmış olanların antlaşmaları, antlaşma müddetinin bitimine kadar geçerli kalacak, bundan sonra müşrikler hac yapamayacak ve Kabe çıplak olarak tavaf edilemeyecekti. Hicretin dokuzuncu yılında yapılan bu hacda Müslümanlar da, müşrikler de, kendi nişanelerini her iki tarafı engelleyici hiçbir otorite bulunmaksızın tam bir hürriyetle yerine getirebiliyorlardı. Fakat bu hacca, Ebu Bekir radıyallahu anh'in önderliğinde hac yapmak üzere büyük bir Müslüman kitle katılmıştı. Bunun yanı sıra kendi kabileleriyle beraber hac farizasını eda etmek için gelen Müslümanlar da vardı. Hac mevsiminde Müslümanların bu şekilde büyük bir kitleyle hacda bulunması, Rabbani emirlerin ilan edilmesi için çok uygun bir ortam oluşturmuş, Arap Yarımadası'nda ve Kabe-i Şerif'te asırlarda süregelen putperest varlığının sona erdiği tüm insanlara ilan edilmiştir. Müslümanların bundan önce yapmış oldukları hacda, Mekke'deki putlar yıkılarak izale edilmişti. Hicretin 9. yılında yapılan bu hac ise, Kurban Kesim günü Mina'da, İslami ahkamın ilanı açısından çok büyük bir önem taşıyordu. 4 ay sonra yani bir sene içerisinde bir dahaki hacca kadar Allah'ın şeriatı bütün insanlar üzerinde tatbik olunacaktı. Ancak Resul Ekremle aralarında antlaşma olan müşriklerin antlaşmaları antlaşma süresi doluncaya kadar geçerli sayılacaktı. Fakat Allah'ın şeriatı Arap Yarımadası'nda ve Mekke'de şirkin devamlı olarak kalmasına izin vermezdi. Resul-i Ekrem'le aralarında antlaşma olan ve olmayan bütün müşriklere son uyarı yapılmış, Müslümanlara katılmaları veya karşı olduklarını belirlemeleri için kendilerine dört ay süre tanınmıştı. Allah'tan ve Peygamberinden kendileriyle antlaşma yaptığınız müşriklere ihtardır. Yeryüzünde dört ay daha dolaşabilirsiniz. Allah'ı aciz bırakamayacağınızı ve Allah'ın inkarcıları rezil edeceğini bilin. Allah'ın ve peygamberinin puta tapanlardan beri olduğunu, büyük hac günü Allah ve peygamberi insanlara ilan eder. Eğer tevbe ederseniz bu sizin için daha hayırlı olur. Yüz çevirirseniz bilin ki siz Allah'ı aciz bırakamazsınız. Ey Muhammed! İnkar edenlere can yakıcı azabı müjdele. Yalnız antlaşma hükümlerinde size karşı bir eksiklik yapmayın ve aleyhinizde kimseye yardım etmeyen müşriklerle yaptığınız antlaşmaya sonuna kadar riayet edin. Allah sakınanları sever. Hürmetli aylar çıkınca puta tapanları bulduğunuz yerde öldürün. Onları yakalayıp hapsedin. Her gözetleme yerinde onları bekleyin. Eğer tevbe eder, namaz kılar ve zekat verirlerse peşlerini bırakın. Doğrusu Allah bağışlar ve merhamet eder. Ey Muhammed! Puta tapanlardan biri sana sığınırsa, o Allah'ın sözünü dinleyinceye kadar kabul et. Sonra onu güven içinde olacağı yere ulaştır. Çünkü onlar bilgisiz bir topluluktur. Tevbe Suresi 1-6 bu resmi ilan, Arap topraklarında putperest grupların yok edilmesini öngörmektedir. Ancak Resulullah Aleyhisselam'ın özel izniyle varlıklarını devam ettirenler bunun haricindedir. İslami hareketin bu ilandan anlaması gereken en önemli şey, ana hedefe götüren merhalelerin sıralanış şekliyle aralarındaki farklılık ve hükümlerin kademeli olarak gösterdiği değişikliktir. Burada Müslüman gençlere şunu hatırlatmak isteriz ki, İslam hükümlerinin cahiliye nişaneleri üzerinde uygulanmasıyla Mekke fethi arasında tam iki senelik bir zaman farkı vardır. Hz. Peygamber aleyhisselam Hevazin ve Huneyn'den muzaffer olarak döndükten sonra Mekke'de hac yapabilir ve bütün putperest nişanelerini bir ay içerisinde ortadan kaldırabilirdi. Fakat rasul Ekrem böyle yapmadı. Zilkade ayında Mekke'ye girdiğinde herkes ibadetini tam bir hürriyet içerisinde yapıyordu. Hac mevsiminden önce de Müslümanların başına emir olarak, İslam'a girişi henüz iki ayı geçmemiş olan genç Attab İbni Esid'i atiyarak Mekke'den ayrıldı. Attab İbni Esid radıyallahu anh, Mekke'de yeni Müslüman olanlarla birlikte kaldı ve bu Müslümanlarla birlikte hac etti. resul Ekrem'in emriyle Muaz İbni Cebel radıyallahu anh de, bu yeni Müslümanlara Kur'an'ı ve dinlerini öğretmek üzere Mekke'de kaldı. Muaz radıyallahu An tam bir sene bu radıyallahu anh'in emri altında insanlara dinini öğretmek için çalıştı. Daha sonra Muaz radıyallahu An aynı vazife için Yemen'e gönderildiyse de bu bir sene bütün hac farizalarını insanlara öğretmesi için yeterli olmuştu. Fakat Resulullah Aleyhisselam eğitim süresini bir yıl daha uzattı. Böylece insanların daha iyi bir eğitim görmesini istiyordu. İnsanların bedenleriyle değil, kalpleriyle ilgileniyordu. Putperestliğin kalplerde bırakmış olduğu bütün eserler silinmeliydi. Veda haccına kadar süren bu iki senelik eğitim amacına ulaşmıştı. İki sene gibi gayet uzun süren bir eğitimden sonra İslami hüküm, kanunları ve nişaneleri yönünden tam olarak anlaşılmıştı. Otorite Müslümanların elinde olduğu halde, müşriklerin haccını ve çıplak olarak yapılan tavafı engellemek için bu kadar uzun bir zaman gerekmişti. Günümüzün heyecanlı, atılgan ve iyi niyetli bazı Müslüman gençleri, İslam Devleti'nin kurulmasından hemen sonra, çok kısa bir zaman içerisinde kitle iletişim araçlarını kullanarak bütün küfür ve şirk belirtilerini yok edeceğini, sinema, tiyatro ve gazinolarla topluma sunulan gayri ı ve yıkıcı programları bir anda kaldıracağını ve ülke çapında hemen İslami hükümleri uygulayabileceğini düşünmektedirler. Bu düşünce birçok Müslüman gencin gönlünde yatmasına rağmen realist bir düşünce değildir ve İslami metoda aykırıdır. Durum böyle olduğu halde ne yazıktır ki bazı gençler gerçek mahiyetini anlayamadıkları bazı meselelerde ithamlarını, yönetici kadroyu İslami çizgiden sapmakla ve hatta kafirlere yandaşlık etmekle suçlayacak derecede ileri götürmektedir. Müslüman gençlerden biri, müttefikimiz olan bir devletin radyosundan yapılan İslami yayında hatayla programa sokulan bir müzik sesi üzerine benimle tartışırken şöyle diyordu. Bu bir inhiraftır. Fetih örgütündeki Filistinliler, Başlangıçta İslami çizgideyken nasıl sapıp laik bir çizgiye geçtilerse siz de aynı şekilde İslami çizgiden sapıyorsunuz. Evet, bana aynen böyle söylüyordu. Hatta bazı gençler daha da ileri gitmiş, programdaki bu müzik sesini duyduktan sonra Müslüman cemaatten ayrılmışlardı. İslami hareketin tabanını ve temelini oluşturan bu gençlere biraz daha sabırlı ve anlayışlı olmalarını öneriyoruz. İşte Resulullah Aleyhisselam Mekke'de otoriteyi ele geçirdikten sonra tam iki sene Beytül Haram, müşriklerle dolu olarak kalmış ve Kabe çıplak tavaf edilmiştir. Ancak gerekli olan eğitim sağlanarak uygun bir ortam hazırlandıktan sonra bu şirk nişaneleri ortadan kaldırılmış ve Arap Yarımadası müşriklerden temizlenmiştir. Müslüman gençlere bütün samimiyetimizle seslenerek, İslam'la şirk arasındaki bu muazzam ayırıcı tabloyu görmeleri ve bu dersi iyi anlamalarını tavsiye ediyoruz. İki senelik bir eğitimden sonra İslam'ın müşrikler hakkındaki nihai hükümleri açıklanmasına rağmen müşrik toplumlarının ilgası içinde dört aylık bir zaman tanınmıştır. Tam bir sene boyunca Beytül Haram'da İslami hükümlerin uygulanması için çalışılmış ve müşrik varlığına karşı savaş ilan edilmiştir. İnsanlar aldatılmamalı ve bir şeyi yapmaya zorlanmamalıdırlar. Aksine onlara gerçekleri görüp öğrenmeleri için fırsat tanımak ve bunun için gerekli olan özgür bir ortamı hazırlamak gerekir. Böylece ümmet içindeki her fert, İslam'ı İslam davetçileri vasıtasıyla öğrenme imkanı bulacaktır. Bu konudaki en önemli uyarı da İslam'ı öğrenmek için gelen her müşrike eman kapısının açık oluşuydu. İslam'ı öğrenmek için gelen her müşrik, tam bir hürriyetle isterse İslam'ı seçecek, istemezse ve ikna olmazsa müşrik toplumuna geri dönecektir. Bu hususta hayatına dair hiçbir tehlike yoktur. Aksine Müslümanlar onu güven içerisinde olacağı yere kadar ulaştırmakla yükümlü olacaklardır. Evet, bu bir senelik eğitim programı Arap topraklarındaki her müşrike, İslam'ı bütün detaylarıyla öğrenebilme imkanı sağlıyordu. Ondan sonra İslam'ı veya küfrü seçmek hususunda serbest kalacaklardı. Çünkü küfrü seçseler dahi kendi toplumlarına döndürülmek üzere garanti verilmişlerdi. Ondan sonra da ya savaşılacak ya da İslam dinine gireceklerdi. Keşke gençlerimiz bu dersi tam olarak idrak edebilseler. Çünkü biz kırılıp yapılması çok kolay olan putlarla değil... İslam potasına girmeleri için gayret ettiğimiz insanlarla uğraşıyoruz. Şunu da hiçbir zaman unutmamamız gerekir ki, Resulullah Aleyhisselam, Arap topraklarının tek hakimi olduğu halde, küfrün çirkef adetleri tam iki sene Kabe'de devam etmiştir. Madem ki bu durum insanların mukaddesatı ile ilgilidir, öyleyse bunu yok etmek için, fikri planda kademeli bir çalışmanın yapılması gerekir. Bunu yapmadığımız takdirde, İnsanların nefretini kazanacak ve kritik anlarda düşmanlarımızın aleyhimize kullanabilecekleri bir potansiyeli içimizde barındırmış olacağız.